Merhaba, bu hafta düşünce konusunu düşünmeye çalışacağız. Belki birkaç ipucu vererek başlayabilirim. Düşünce ile düşünme. Düşünme bir süreç. Ve o süreçte e, oluşturduklarımıza belki düşünce diyebiliriz. Ve e, değişik düşünce alanları var. İşte mesela siyasal düşünce diyoruz... ...estetik düşünce diyoruz... ...mesela düşünce tarihi... ...deniyor değil mi? Düşünce tarihiyle... ...felsefe tarihi... ...ben düşünce tarihi dendiği zaman... ...felsefe tarihi anlardım... ...halbuki çok farklı düşünceler varmış... ...yani düşünce sadece felsefe... ...düşüncesi değilmiş... İnsan askeri bir şeyle de... ...alanda da... ...o kaygıyla da düşünebilirmiş... Daha bir ne bileyim daha hekimlik kaygısıyla düşünebilir bir kenti yönetmek kaygısıyla düşünülebilir. Demek ki düşünme belli bir alana hapsedilmiş bir iş değil bir insan etkinliği değil. Çok farklı alanların kapsayabilecek farklı farklı düşünme süreçleri olabiliyor. Bunu mesela düşünebildiğim zaman baya şaşmıştım ve çok güzel bir şey olduğunu. Ben yalnız düşünmenin felsefeye özgü <gülüyor> belki de meslek hastalığında öyle bir şey olduğunuza ulan demek ki doktorlar da düşünüyormuş <gülüyor> <gülüyor> tarihçiler de düşünüyormuş <gülüyor> Diye ama ona yine de tıp tarihi filan diyoruz bence düşünce tarihi yine ya, felsefe tarihi, tarihi. Mi? Ha. mi? Yani... farklı düşünceler olabilir diye düşünüyorum yani <gülüyor> tabii şöyle bir, birkaç ayrım yaparak size, sözü size bırakayım ee, bir düşünme işinde bir yöntem olabiliyor yani bir sorunun çözüm bir geometri probleminin bir mantık probleminin kimi zaman bir felsefe sorununun bir yerlere ulaşabilmesinde belli bir yöntem olabilir. Gerekebilir. Veya farklı düşünme üslupları olabiliyor. Yani bir düşünme üslubu diye bir şey olduğunu söyleyebiliriz. Mesela hep Spinoza'dan söz ediyorsunuz. Ya, mesela Spinoza'nın tarzıyla Descartes'in tarzı farklı. Veya bizim modernlerden Derrida'nın e, tarzıyla e, ne bileyim Husserl'in tarzı farklı bir üslup yani orada düşünen insan e, düşünme e, sürecine kendi farklılığını katabiliyor dolayısıyla mesela bize okullarda okulduğu gibi efendim düşünme tümden gelin tüme varım değil mi? ulan ne oluyor? <gülüyor> başka bir şey yok mudur? yani renklilik, çeşitlilik farklılık böyle bir şey yok mudur? Tabii bir de şunu anladım çok ileri yaşlarımda ben hiç düşünmemişim ya. Bunlar hep kopya çekmişiz ben. Oku oku oku düşün. <gülüyor> <gülüyor> yani şimdi sayın seyircilerime diyorum ki acaba işte düşün... şu manada hadi gel okurken düşünmenin hakikaten e, her şeyi yeni baştan sanki görme çabasıdır. Yani neyi biliyorsak onları bir tarafa koyup ilk defa görüyormuşuz gibi. Yani bir çocuk heyecanıyla işte Husserl'in yöntemi vardır ya. Parantez. Parantez. Yani o çok hayret verici bir şeydir ve bizim gibi kültürlerde de pek olmayan bir şeydir. Çünkü biz belleriz. Düşünmeyiz yani. İşte Örtmen bunu böyle dedi diye sınavda yazarsın. Hatta bizim felsefe eğitiminde bile yani felsefe eğitimi veriyoruz diye çocuklara bir şeyleri belletip belletip hani biz ne anlattıysak onlar da bize yazıyorlar ve karşılıklı oyun oynuyoruz ama insan nasıl düşünür ben bunu biraz şeye benziyorum hani mimarların atölyeleri vardır otururlar orada çizim yaparlar maket yaparlar bir şey düşünmeyi biz düşünülmüş bir şey üzerine düşünme olarak anlıyoruz hmm. ama başka türlü bir şey de var yani yaratma anlamında yepyeni bir şekilde bunu nasıl görebilirim anlamında bu biraz bize belki bizim hayat tarzımıza ne bileyim e, hayata bakışımıza filan çok uygun bir şey gibi değil yani verdiğimiz aldığımız eğitime de çok uygun değil akademik hayat da belli formatlarla gidiyor. İşte yarın doçakta olmak için bunları yazman lazım. Ben de belli kalıplarla basma kalıp, kimsenin okumadığı yazıları yazıp yazıp habire terfi ediyorsun. Bu işe yarar. da <gülüyor> <Onu> anlamak <gülüyor> mümkün değil. Ya düşünmeye düşünmeye düşünüyormuş gibi. Değil mi? Sayın düşünüyor, ne diyorsunuz diyorlar. Ula hiç düşünmedik ki nereden düşünüyoruz yani. Yani biraz çeleni kaşındığın zaman düşünüyor adamlar. Ha bir de böyle... Karadeniz'de gemiler battı? Karadeniz'de gemiler mi battı? Kara, kara, olayım, kara... Karadeniz'de gemi batınca düşünüyor. E, kara, başka kara. zaman düşünülmüyor, Değil mi? Ama hocam sen de düşünmeden konuşuyorsun. <gülüyor> <yalnız>. <gülüyor> e yani... falan çok yani <gülüyor> şimdi isterseniz işin biraz yani matrak yanından başlayalım istersen bu, e bu matrak değil miydi yani çok <gülüyor> Hayır, o, o, o bana cüret verdi şimdi böyle ağır felsefi şeylere girmeyelim de diskurlara şenlenelim ya düşünme şenliktir ha. Ya. biz i̇şte... düşünmeyi bir ızdırap Allah düşünülecek değil mi ki böyle şey koron tüperek <gülüyor> davulzuruna içtiğinde düşünülmez mi yani Bilmiyorum. <gülüyor> illa kaşları çatmak mılar? düşüneceğiz şimdi? Hı, hmm, düşündürtme beni. Şimdi düşünürüm ha. Bu dicer. Yani. Ama yani afya kara değil bu iş. Bilmiyorum Cengiz Bişkek yani şey şey aynı mi? şekilde düşünüyorum Hayır, ben şu, şuradan başlasak evet, yani, yani bir acaba hani ne diyoruz? Düşünür bu şöyle çağın işte en büyük düşünürlerinden biri yani mesleği o, o, o... iyi bir laf değil i̇şte, hayır biraz i̇yi oradan bir başlayalım ama yani... düşün, düşünmek bir meslek değil abi. Ha, ha, değil ama ama değil ama şimdi mesela ha, bu bir çağımızın filozofu demiyoruz çünkü bir felsefe sistemi ya da bir felsefe eğitimine dair bir titri yoksa ama filozofça konuşuyorsa ara bir yol buluyor Türkçe'de bence Hı -hı. bulduk düşünür diyoruz filozofu da düşünür diyorlar yani, hayır, filozofun yaptığı iş düşünceler zaten. Yani, yani, yani hekimsindir, üzerinde. hekimlik hakkında düşünüyorsundur olabilir. Hayır canım, ben yani. iyi bir hazik bir hekim olabilirim, Hı. kabiliyetli bir hekim olurum ama bir düşünür hekim denmez. Yani hekim bir, ama üzerine... düşünüyorsan bir, bir filozof hayır, hayır. hekim olabilirsin. Mesela. Hayır, şeyde Fransızların böyle bir lafı var biliyorsun, sava savan filozof dedikleri. Hı. Yani o bilim. sadece. Bilim. Ama hayır, yine bir bilim bilimde mesela Hı. Einstein bir bilim. Gerçekten bir üstün bir bilim, deha bir bilim adam ama aynı zamanda bir filozof tabi. Aynı zamanda bir filozof tabii. Yani kendi alanında yenilik veya büyük genel yasalara doğru çaba araştırmanın ötesinde uğraştığı nesneler dünyası yani evren üzerine bir soyutlama, bir tasarımı da birlikte getirebiliyorsa bu biraz filozofçe bir tavır Yani onun için Einstein'ın hep Spinoza varı bir şey. E büyük bilim insanları filozoftur zaten ya. Şart çok değil. Şart değil, değil hocam. Yani. yani ama büyük bilim büyük bilim adamı. Büyüklerinde çoğu Newton Tom, da bana söylenir. De dekart da öyle de dekart de, öyledir de, bir yani. Dekart da öyledir. Yani Ama hayır bugün modern artık neredeyse hani hmm. bilimin özellikle doğa bilimleri artık için bilim. söylüyorum yani öyle bir alanında mekanik hmm. ve çok aşırı profesyonel, aşırı uzmanlaşma. Dile daraldığı zaman genele dair Fokus filan gibi popüler insan ha, Genele böyle. dair yani Hı. evrene Topluma Hı. insanın iç yapısı Neyse işte yani buna dair de Bir takım fikirler üretme Bir takım düşünceler Bunlara, düşünür yani. ha, bunlara pekala düşünür denebilir Yani ben çok ama bir arkasında Bir mesleği ima etmemesi koşuluyla Ama neden bir... düşünür deniyor? mesela bil, Bilgin denmiyor Bilgin de deniyor düşünür de deniyor İkisi Farklı şeyler yani e ama birbirini yerine kullanılabilir Hayır. E, mesela mi? bir gün olup da hiç düşünmeden bir gün olunmaz mı? Bilgin lafı da de. Alim, Şimdi alim sına dediğin zaman sına uzman sınanmayan e, sonuçlara ulaşıyorsan bu düşünce faaliyetidir. sınanan e, ve sınanması gereken sonuçlara ulaşıyorsan bu da alimdir, ilim bilim bilim adamı. <gülüyor> Tabii o ona biraz sen yeni bir teori icat. Hayır hayır. Hayır. <gülüyor> Şimdi mesela. Sizin felsefede hiçbir şey sınanamaz. Sınıyor musunuz? Vardığımız yani, şeyler. Yani şeylerle, olgularla karşılaştırdık. Evet, yani anında. ispat var mıdır felsefede? Var. Yok ispat yoktur. Doğrulama anlamında. Doğrulama var. Olgularla. Doğrulama, ama ispat yok. Yani subut, kesinleme. O. Ya neyse, bu tip şeylerde çok fazla. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Şimdi düşünce aslında sizin anlattığınız gibi çok yüce bir eylem olabilecek gibi çok fazla. Akşama ne yiyeyim? Bu da bir düşünce. Tabii. Yani düşüncenin hem ulvi hem süfli yanları var. Bir cinayet tabii işlemeden hayatta önce de... Cinayet işlemeden şey, önce de... İnce ince planlıyorsun. planlıyorsun, planlıyorsun. Yani. Yani. O tabi bir düşünce düşünmeyi... Şimdi düşün, düşünceye biz çok yüksek değerler atfettik de düşünce bizim bir, ama bir fotoğrafı tür, da var. Hayır, bir tür düşünceye yani evet, soyut tabii. ve eleştirel kuşatıcı daha evet. sistematik bir güzel. Hmm. düşüncelerin bir ha, bütünlük sistemel onu kastediyorum sisteme, kast ama, kast ama ben düşün, ya ben düşünce düşünce onu anlıyorum itibariyle, ben bir hedefe varmak bir problem çözmek. Ya, problem çözmek zihnimizin, yani. bir bir zihnimizin bir faaliyeti nasıl bir faaliyeti temel olarak var kalmamızı sağlıyor aynı aynı bu zamanda yani. buna ilaveten bence e, Ahmet'in söylediğinin biraz tersi olacak ama yani benim bilgi haznem olmadan düşünmem imkansız. Yani hani bilgileri silelim dedin hmm. ya. Bilgileri silersem düşünemem. Çünkü neyle bir, düşüneceğim? Ben dille yani. düşünüyorum. tabi Dil bir bilgidir. Dil e, şey değildir. Yani hepsini silme değil. Dil bir şey değildir. Bakma. Yani doğumdan getirdiğim bir şey değildir. Akli bir hmm, şeydir. Evet, bu, bu dünyada elde ediyoruz dili. Onun için öğrenilmiş bir şeydir ve bilgidir. Ben şimdi eğer dilimi bilgi atıyorum ama papağan olmamayı. Kazan. Hayır, papağan olmayalım elbette. Hmm. Kapağın ol, olduğumuz zaman düşünmüyoruz zaten. Başkasının düşüncesini tekrarlıyoruz. Hmm. Düşünmek zaten bizatihi yeni bir kompozisyon demek. Ha, yani herhalde işte bu. Evet, bunu kastettim demek. ben. Ama bilgilerimizi atarak yeni kompozisyona ulaşabiliyoruz. Yok yok bilgilerimizi atarak <gülüyor> demek istedim. Taşları karıştırıyoruz. Açımızı, açımızı Taş, taşları karıştırıyoruz. Hmm. Yani yeni bir puzzle oluşturuyoruz. Hmm. Yeni bir bilmece oluşturuyoruz. Yeni bir resim elde ediyoruz. O resim eskisine benzeyebilir <gülüyor> ama biraz farklılığı var. Şimdi düşünce bilgiden bir kere muaf değil, bilgi şart ve bu bilgileri nasıl edinir? Ama ya? nasıl bilgi yani enformasyon böyle ezbere dayanan, bu budur, başka türlü olamaz diye böyle dayatılan ha, bir enformasyon? Bu, sen şunu söylüyorsun aslında diyorsun ki yani e, iyi düşünebilmek için kuşkucu olmak lazım diyorsun. E, yani, Öğrendiğinden bu, yani serbest düşme yasası bu, bu diyorlar, neden bu? Hiç sormuyorum hemen onu belliyorum yani bu budur işte Newton'un 3 yasası var nasıl bulmuş nereden geliyor eleştirilebilir mi başka türlü olabilir mi bunları sorgulamadan haber Ama sen bunları sorgulayamazsın sen fizikçi değilsin ben de sorgulayamadım Yok onu demek istemiyorum ben bana öğretirlerken bir şey canım, lisede, lisede de öğrenci olarak sorabilirim ya Hayır sorabilirsi yani neden de. etki tepkiye eşittir Ama öğretmen bunu sana anlatamayabilir çünkü bunlar... O da ezberlemiştir. Tabii, <gülüyor> yüksek, yüksek fizik prensipleri bunlar. Arkasında koca uğra uğraşılar var. Mesela şimdi Heisenberg belirsizliklerini ben anlatabilecek bir fizik öğretmeni olduğunu zannetmiyorum. Yani kolay mı bundan anlatmak? Bunların arkasında bir... Abi sen Galatasaray'da çok fazla ezberle yetişmişsin. Biz dedi. hiç ezberlemedik mi şey, musunuz? Bir şey sorabilir miyim? Hiç ezberlemedik. <gülüyor> bu şeyin Ariston'un mantık için organ organ onun acaba sağlıklı düşünme sağlıklı düşünmenin bir yöntemi gibi mantığın burada bir anlamını yani tamam düşünme aklın zihnin daha doğrusu yani zihin, zihin dediğimiz değil mi? Ama oradaki düşünme belli e, öncüllerden bir sonuca e tamam, var tamam. yani piyasla yani akıl... o da bir tamam. düşünce o da bir düşünce evet. ama yürütme. bütün akıl yürütme Hı. ile ilgili onun kurallarını bulmak istemiş tamam. sistematize etmek ha, istemiş. yani düşünce izlenim değil şimdi ben biraz daha yani dalalım derine de dalalım çünkü Hı. hani bilgiyle çok ilişkili de peki bilmenin türlerine girdiğim zaman hani bir epistemoloji tartışması yapalım istemiyorum ama yani bilginin çok değişik kademeleri ve türleri elbette, de var. Elbette, elbette. Yani benim bedenime dışarıdan gelen herhangi hmm. bir temasın ya da bir yani algılarıma, müdrikeme, idrak dünya ama herhangi bir dış nesnenin etkisi olduğunda bir imge ve değil mi bir algı ile birlikte bir imge, bir bakıma düşünmenin ilk evrelerinden biri. Güzel. Bir kısım insan bundan kalabilir. Bir kısım insan bu izlenimlerden ve imgelerden zihni bir faaliyetle, yine Kalanlara, akıl yürütmeyle çalışıyor. soyutlamalara Hı. ve bir teğme, fikirlere ve daha da genel Hı. anlamda kavramlara Hı. var. Bir de Mehmet Ali'nin mutlaka itiraz edeceği, sevmediği bir de sezgisel bilgi diye bir şey var. Yani, gerçi biraz Spinoza bahari konuşuyorum, bugünlerde ondan çok iştigal ettiğim için. Yani nesnelerin iç yapısına ilişkin, özüne ilişkin, doğrudan kavrama yetisini de bir bilme türü kabul ederse Şimdi bunu senin burada sezgi dediğin ne biliyor musun aslında bizim kendi kendimize açıklayamadığımız ve sahip olduğuna dair kesin bilgilerimizin olmadığı bilgiler bunlar bilgi mutlaka o bilgilere biz sahibiz fakat o bilgilere sahip olduğunun bilincinde değiliz yalnız ona sezgi diye Türkçe'ye çevirmemek lazım çünkü Hayır, sezgi bulanıklığı gösteriyor. da intüisyonu. Yani, Intüisyon ama yani. sezgi. Bu daha mıkrak bilgi ya. İntüisyon sezgi, sezgi olarak çevriliyorsa yanlış çeviriyor. Yanlış i̇çe, i̇çe doğma. İntüsyon i̇çe doğma. Intüisyon içe doğma. Yani yani. evet. evet ne ne ya diyelim peki? Yani. Hayır yani ama yani içe iç görü iç ha iç görü var iç görü var daha o, çok iç görü. Evet. Bir de şeyin içini görme anlamında bu. Ha, Sezgiden doğru. Ama entüisyon sezgiyi en, görme ha, değil Yani entüsyon, içini görme değil. Sana birdenbire böyle içine doğma. Birdenbire aa ben bunu biliyormuşum olma Ama ta ha en sanki özünü yani neyse yani bu şunu söylemeye çalışıyorum hani bilgiyle bir ilgisi var da en elementer, en dış dünyadan, ilk elden edinilen izlenimler topluluğundan da bir bilgi türü doğuyor ve bu bizim gündelik hayatımızda ve hayatımızı türütürmemizde çok da işimize yarıyor. Yani düşünmeyle ilgisi ne? Birinci adımı bu. Daha yani ilk veri, ilk ne diyelim Belki düşünme faaliyetini bir bakıma ilk zemini, ilk daha Hı. başlangıç platformu gibi düşünelim. Yani onun zihnin biyoloji, yani nörolojik hmm. anlamda da beyin merkezi sinir sisteminin gelişimimle birlikte düşünme kapasitesi dediğimiz bak bir kapasiteden bahsediyoruz yani hmm. daha soyutlamalara doğru evet. yani somut düşünmeden insanlık tarihinde de bu var ya hayır somut düşünce soyut bir şey de somutu düşünmekten soyutu düşünmeye ha, onu daha güzel yani, bak ne evet. güzel tercüme yani bu güzel. zaten çevirilerde somut düşünce denir halbuki somutu düşünme somutu hmm. düşünme Başlangıçta ama ilk yani bu insanlığın da ilk yani ta atalarımıza gittiğimiz zaman çocuğun gelişiminde de hemen hemen aynı. Yani önce somutu düşünüyor. Somutu düşünüyor. Yani bu şey gelişim teorilerinde şöyle bir genel kural var. Filogenetik olan ontogenetik olarak tekrarlanıyor. Yani türümüze ait olan her bir bireyi kendi iç gelişiminde adeta tekrarlanıyor. Yani o şema genel şema. Tek tek bireylerde bir kat daha... Kaç yaşında başlıyor soyut düşünme? Soyut düşünme 3-4 yaşına itibaren başlıyor. Yani düşünme. kavramsal hmm. ve operatif düşünüyor. Yani i̇şte... Bu Piaget'in... Yani... Düşünce kat... dediğimiz Tabii, zaman aslında biz bunu kast ediyoruz. Genetik psikoloji dediği şey o. Bir ha, düşünce dediğimiz zaman yani aslında o. Şimdi oraya, oraya gelelim kastet. ben. Soyut, Demek istediğim o soyutu işte. düşünmeyi kast ediyoruz. Yani hmm. soyutlarla e, oynama hmm. işine biz bu işte düşünme... Sonunda bil... felsefeye düşünme demem nedeni şu hocam. Özgürlük nedir? dediğin zaman yani felsefeci aslında özgürlüğün anlamı nedir diye yani anlama ilişkin bir çaba. Ama ben bu Hayır, elmayı, armudu bir makinenin işleyişini anlamak, kavramadan tamam. farklı olarak bir tamam. başka Ama şey... bak, özgürlük nedeni bence bir edebiyatçı da düşünür, roman yazar. Hayır, hayır. Abi, i̇şte onun en güzel de Sartır. Özgürlük. Ve yazabilir Kisiyonlu... yani. E, Sartır e, filozoftur her şey dönüyor. Yok, o şimdi... ayrı bir şey ya. Ama... Mesela oyun olarak da yazılabilir. Tamam. Hayır, istiyorum. ben diyorum ki özgürlük sadece felseferin konusu değil ki. Özgürlük... <Gülüyor> ben de ona diyorum. Hayır, hayır, İngiliz hayır, özgürlük diyorum, daha hayır. öncelikle siyasetin konusu. Sevgili hocam, özgürlük nedir diye bir soru, absürt bir soru. Özgürlüğün anlamı nedir? Yani özgürlük kavramında içkin olan, anlam verilen, atfedilen de olabilirdi. Ki öyledir zaten. İnsan... Özgürlük nedir? Bence Bunun absürt bir soru değil. değil midir özgürlük yani? absürt bir soru değil. Ben özgürlüğü kuşatmadan yani onun mahiyetine varmadan ha, işte, önce niteliğinin şey, niceliğini bilmem lazım. Nereyi kuşatıyor? Yani Elime gelmeyen bir şey üzerinde ben fikirlerim var. Kaplama diye, işte ne kadar, onu kaplama i̇şte, <gülüyor> <yani>. mı <Özgürlük gülüyor> Nedir diye sormalıyım ben. Hayır, o soruyu sorarken, o sorunun altında aslında açınladığımız zaman özgürlüğün anlamı nedir? Yani felsefeci, soyut Hı. anlamda, soyut düşüncelerle meşgul. Yani malzemesi bu. Yani nasıl ki bir botanikcinin bitki ise ya da zoologun ki hayvan varlığı ise, tıpta bunun gibi felsefecinin de. Kavramlar bütün şeyi o ama bak botanikçi yaprak yani, nedir diye sorduğun tamam. zaman burada bir felsefe yapmış olmuyor burada somut bir nesne üzerinde ya tamam, onun doğru. diseksiyonunu yapıyor tamam. bilmemizin parçası neliğini işte. anlatıyor ha, bize nite, niteliğini ve niceliğini ya, neliğini diyoruz işte bu ha, anlamda nelikli. peki ama özgürlük nedir diye sorduğunuz zaman sen artık düşünce dünyasındasın. E iyi işte. Onu da onu da diyorum ya, muhakkak ki. Muhakkak felsefecinin e, buna bir cevap vermesi gerekmiyor canım. Siyasetle uğraşan bir cevap verebilir. Yok felsefeci de cevap verebilir. Bunu. O da verir canım. Muhakkak ha. onun olması gerekmiyor. Sanki Cengiz hep o tarafa çekiyor gibi. Hayır hayır yani... fe... şunu demeye çalışıyorum. Yani burada felsefeci felsefe yapmak ne yapmak demektir? Nasıl anlayabiliriz felsefe? Ha yok senin sorun o. Sen Söylemek ne? istediğim o yani. Felsefe... Bu anlamda ha. düşünce ve felsefe soyun Bence Düşünün. emek sarf etmeden para kazanmaktır. <gülüyor> i̇şte var hocam. Ben de farklı düşünme. Yani özgürlük nedir? Bir tarihçi farklı bir şeyle ha şu tarihten başlayarak özgürlüğü çözüm diyebilir. Özgürlük kavramına atfedilen anlamların tarihini yazıyor özgürlük tarihçisi. Tamam ama, ama tarih bir tarih de, özgün Tarihte özgürlük üzerine de düşünebilirim. Özgürlük ve kölelik ama, üzerine düşünebilirim. Ha oradaki mesela. maddi... Orada, tarihçi, o, hayır, orada, orada hayır, Oradaki özgür yani özgür insan değil dediğin zaman iradesi değil mi? Kendinde olmayan. Hı. Bu somut anlamıyla. Evet. Ama genel soyut bir kavram olarak mesela adalet nedir dediğimizde adaletin anlamı nedir üzerine bir düşünme tutarlı. Kapsamı da aynı Rastgele hocam ben... Ş şairin muhayyilesinden de hala özgürlük tasviri ve olağanüstü de olabilir. Tabii. O başka onu kısıtlama anlamında söylemiyorum Hı -hı. ama şairin illa bu kavramı tüketmek yani anlamlı bir, şey an... bir şiirini yazar gibi, gibi. Ama, tamam. ama ama felsefeci bir özgürlük teorisi yapıyorsa değil mi? Peki sanatçı bütünlüklü... düşünüyorum dediğim zaman ben ne demiş oluyorum? Yani bu düşünme türünün düşünme faaliyetinin Felsefece düşünme Felsefece ve bana göre de en kutsal, en yüksek, en yüce olanı diye. E tabi Mehmet Ali ki felsefe neden kutsal oluyor? Olur. <gülüyor> ya, ne olsun <gülüyor> <gülüyor> Kıskanç. İlla tarih, tarih <gülüyor> dese kabul edecek ha, yani. Cem, şimdi ben sabah, sabah akşam seni düşünüyorum dediğim zaman ne demiş oluyorum? Çözüm bunu bana. Ha, yani söyleyeyim. Ha. Kast, edilen, ha, kast edilen anlam, bak gene gördün mü? İlla kast edilen anlam üzerine ha. açımlıyoruz. Beni düşünüyorsun, yani benle ilgili anılarımı... Kafan sana takmış. Ama ben ne düşünüyorum bak. Bir saniye, onu sen söyleyeceksin. Ben söylemem, sen bulacaksın. Hayır bir dakika, sabah akşam seni düşünüyorum bana dendiğinde ben ne anlarım bundan? Şimdi senin kastettiğini onu bilmiyorum. Heh. Ben çok hoşlama gider. Çok narsistik bir doyum sağlar. <gülüyor> Mehmet Ali için ben değerli ve önemli. Ben seni nasıl haklayacağımı düşünüyor olabilirim. <gülüyor> tamam o senin, o senin kötü niyetin. O senin şeytanlığın o başka. Ama biz pozitif anlamda değil mi? Hep seni düşünüyorum deyince insan sevgiliyi, yâriyi ya da değil mi? Değer dost. Ama ben mesela sürekli Tanrı'yı düşünüyorum. Tanrı ile rabıta içinde olmak istiyorum dediğinde de Tanrı soyut bir kavram olarak düşünme Tabii. nasıl mümkün müydür? Bu, bu yani soyut buradaki bir, düşünme bu nasıl bir düşünme? bir düşünme? Bu daha soyut bir ha, düşünme. Ah, onu kastediyorum. Demek ki bir somutu yani Mehmet Ali beni düşünüyor dediğimde beni nasıl kündeye getirecek, bir sonraki programda nasıl alt edecek diye planlar yapıyor diye gelmez çünkü ben safi. Safiyetle... Ama mesela bir din der bir mistik düşünürken sadece düşünme düzeyinde kalmıyor. Onu ritüellere yaşama biçimine filan eee yedirerek ama eğer çöle çekilirse hocam hele çöle çekilirse yani. sadece tahmin ediyorum ama felsefecinin ben... öyle bir şey olur o masa başında hayır da hayır, ben... normal bir hayır, şey aramazsa başında ben tanrıyı düşünüyorum ben, derken ben yürüyerek <gülüyor> deripatetisyen yani hayır, ben tanrıyı düşünüyorum derken yani tanrı düşüncemi mi amellerle yani Kendime mi kanıtlıyorum? Araştırıyorum anlamında mı? E, gayet tabii. Yani. Hayır şöyle, aşkın ve tüm evreni kuşatan bir kutsallığın He. varlığını benim içime diyelim ki bir huşu, He, diyelim ki bir güzel. huzur, diyelim ki bir merhamet hmm. gibi duygular ve değişim duygusal Demek hayatımda. Demek ki bakın düşünmeye duygular da. E, gayet tabii. Işte bir, bir, şimdi bakın psikiyatride, Çok güzel bir yani. psikiyatride şöyle iki eğilim var. Biz verirseniz bu düşünme değil kognitif diyoruz biz bunlara Hı. daha çok. Bilişsel. Bilişsel. Se sevmiyorum o deyimi ama bilişsel. Diyor, öyle diyorlar. Yani bilme, cognition, tanıma, Hı. bilme, kavrama Hı. yetisine dair. Hı. Yani psikiyatrideki psikolojik sıkıntı ve rahatsızlıklarımızın kaynağının ağırlıklı olarak psikanaliz ne iddia ediyor? İç, bizim bilinç dışımız. Yani Hı. dürtüsel varlığımız. Ve bu aynı zamanda afeksiyon, duyguları yön verir. Duygular da düşünce yani o duygular diyelim ki neşeliyken sana neşe veren nesne hakkındaki algın düşüncen başka türlüdür, değil mi? Acı veren. Kederliyken başka türlüdür. Yani belirleyici olan davranışlarda öncelikli olan aslında afeksiyon, duygu o da dürtüyle ilişkili. Dürtüyle. Bu psikanalizim bakışı. Bu Hayır. O da. Bizim mutluluğumuz, neşemiz, kaygımız, endişemiz, yaşantılarımız ps psikik yaşantılarımızın Fizel. büyük çoğunluğu, hemen hemen hepsi. Aslında zihindeki kognitif yani bilme şemaları hmm. bir tür hani kodlanma ya da şey hmm. ya da ne deniyor ona Res formatlama. formatlama yani bir hmm. tür kafamızda şemalar var bunlar asıl erken çocuklukta şimdi onları anlatmayın da yani asıl olan düşünme hmm. ve düşüncelerdir bizi mutlu ya da mutsuz eden bak şimdi sen konuşuyorsun Tabii bu, bu, bu stoacılarda da var ha, sen konuşuyorsun da var. Oraya onu, da konuşurken de düşünüyorsun yani, Bazen de onu yapamayabiliyoruz. Hayır mümkün değil. <gülüyor> Düşünmüyorsan konuşamazsın. Bir yandan... Yani ama ben sen tutarlı... ikisini birden yaptığını düşün. Hayır hepimiz ikisini birden yapıyoruz. <gülüyor> ben biraz daha hızlı yapıyorum. tabii <gülüyor> olacak o kadar. <gülüyor> Eyvallah. Yani demek ki bu hayır hayır düşünme insan yaşamındaki düşüncenin veya düşünmenin payı, rolü hakkında bile görüş farklılıklarının değinmekte adım derdim belki bir bilmek ona hı. açmakta fayda var yani şimdi di, batı düşüncesi düşün, dediğimiz zaman bunu düşünme bir insanı sağlık mutlu yapar mı e, efendim sağlık ya yani mutlu olmanın ön koşulu acaba düşünce eğitimiyle mi yoksa beden eğitimiyle mi ilişkilidir? Mesela bu kadar net bir şekilde söylenebilecek bir şey değil ama e, yani iyi düşünceler insanın mutlu olmasına katkıda bulunurlar. Çünkü po pozitif düşün, iyi düşün tabii var ya, ya moda tabii. laflar. Yani güzel şeyler. Yani bu, bu sürü kitaplar yazın. Bu işte kolayanlacılık oynamanın da gereği yoktur. Yani hayatında her tarafını da doğru düz kavramak lazım bence. Yani her şeye de böyle la lom diye bakılmaz bu dünyada. Ama Mesela batı düşüncesi dediğimiz zamanda kastediyoruz. Bir de böyle bizi bireyleri aşan, Biz şimdi bireysel bağlamlılık konuşuyoruz şimdiye kadar. Demek ki düşünme <gülüyor> siperleri de var. Yani evet. Uygulamalık yani kıtalarından bahsettiğimiz yani gibi. Yani mesela konulu düşüncesi, tabii, batı düşüncesi. Var. O ile varmadan. Mesela komünotellerin düşünceleri var. Ee, küçük cemaatlerin düşünceleri hmm. var. Daha büyük toplulukların. Yani ortak paylaşılmış düşünce kalıpları var. İlkeler, prensipler. İlke mi? E, müdür? E, e, e, e, evet yazılıdır veya aktarılır kuşaktan kuşağa. Şimdi Batı düşüncesi dediğimiz zaman bunun içine Spinoza Descartes, Sartre falan giriyor mu? Yoksa da böyle bir amalgame olmuş, böyle bir halite haline gelmiş, böyle bir... Yalnız Mancun felsefe bir şey girmiyor ki. Batı düşüncesi <gülüyor> deyince, yalnız <felsefi> <gülüyor> düşünce <gülüyor> deyince yalnız felsefi düşünce girmiyor ki. Hayır tamam ne girerse girsin. Bilimsel i̇şte düşünce diyoruz. Ama şimdi düşünce. teker teker düşünürleri fark edebiliyor muyuz? Hocam, Yoksa yok onları aşan bir başka yapılanmamız söz konusu. Ya, Elbette. Hepsini ortadan kesen ya da bir sürekliliği olan bir, gel, bir gelenekten söz edilebilir. Birinin bir rezultantı var yani bunu. Bence var. Evet var. Bileşe, bence var. Bir eşek, bir eşkesi. Bunun iki cephesi de var. Yani Batı dünyasında felsefeye de karşılığı geliyor ya. Ya olgucu deneyimci yani işte bildiğimiz hmm. ampirizme neredeyse farklı var yani. ekolleri iki kaba ekol yani. Bir de daha rasyonalist. idealist materyalist. Yani, yani senin tabi. hani bilmenin ilk en önemli güvenilir bilginin temel kaynağı deneyimdir diyen de hayır aklın yetileridir. Başka deneyime ihtiyaç duyulara daha doğrusu başvurmadan da pekala değil mi bilginin mümkün olduğu evet. falan ve hakikati. Tabii. Ama bu ikisini bir araya toplarsak aslında ikisinde de bir ne diyelim, yani bir genel eleştirel düşüncenin de açıldığını görüyoruz. Doğu düşüncesindeyse daha çok inanç. Doğu dediğimiz zaman bizim buraları kastediyoruz Buradan değil mi? Çin'i Çin da, kastetmiyoruz. Yani, Çin biraz ben farklı. ben Doğu deyince Çin filan kastetmiyoruz. Burası Doğu değil ki. Hayır, Batı'nın mukabili olarak Doğu dediğimiz yer bizim Amerikalıların Orta Doğu dediği yer. Bence. Ben öyle kavrayorum. Neyse ama yani Doğu, yani doğu düşüncesi uzak Doğu anlaşılır ama Ahmet orada haklı. Evet, yani exactly. Orta Doğu bizi pek Doğu şeyine katmazlar. Yani mistik düşüncenin dinsel. O zaman Hindistan. Kutsallığın ön planda olduğu düşünme işlemini diyelim ki, yani süreçlerini, işlemlerini başlatan ana itici gücün kutsiyet ve kutsallık aşkınlıkla ilgili olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. İşte meditasyon var ya. Meditasyon. İşte mesela yani batıda olmayan yani. bu. İşte şey meditasyon. E, buyur, işte, bu güzel. da bir düşünme. Ya ben Doğru. Bir şey söyleyeyim mi? Aşk, aşkınla kutsal e, özdeş midir? Şimdi sanki Cengiz özdeşlik varmış gibi söyledi de her aşkın mutlaka <gülüyor> şey midir? Kutsal mı? Ama bunlar farklı farklı. Ama öyle dedi. Hayır hayır. Şunu kastettim ben yani doğuda kastedilen ilahi aşkın yani nesneler ve olgular dünyası üzerinde de fikirler, düşünceler üretilmiş olmakla birlikte temel kaygının Mesela, bir tür hocam şu bak. Hindistan'da bak, bak, inek kutsal. Izi, izi, İnekle aşk dokunulmaz. Ne de canım, yok Ama ineği aşkın bir şekilde artık inek olarak görmediği için kutsal. Hayır diyoruz. inek olarak görüyor. Çünkü o e, Nirvana'ya ulaşma sürecinde evet. tekrar tecessüm etmiş. her hem inek hem değil. Inek, işte, hem yani, değil tekrar cesede yani. bürünmüş. Tekrar cesede bürünmüş bir ruh o evet işte yani Şimdi benim ben kasabın gördüğü gibi görmüyoruz izin verirseniz şöyle bir iddia ortaya atayım batı ve doğu düşüncesi diye az çok neyi kastettiğimizi tamam, kabul belli. edelim aşağı yukarı tarih boyunca bakınca hocam doğu düşüncesinde düşünmenin ana amacı mutluluk Erdem mutluluk ama daha önemlisi mutluluğa eriştirmedir. Yani mutluluğa sökünen <gülüyor> nirvana gibi yani. Erdem dediğin zaman ne kastettin? Peki biz bir saniye. Erdem Erdemden geri adım attık. Bir çığ bir çığ. Yani nirto çünkü çok batıda çok farklı manaya geliyor. Ama şimdi mutluluk başka bir yarmaakmak şey istiyorum ya yani de Ordu, Erdem, Erdemden girmesi. Hayır demez olaydım. Yani Allah Allah ben bundan sonra yazılı hazırlıklı gelirim. Bir daha hiçbir Abi sen de geri yani, çekiliyorsun, ısrar et adam. Tamam işte ben ya. mutluluk... Hayır <gülüyor> hayır, düşünme <gülüyor> ya felsefenin de dolayısıyla, yani yüksek soyut düşünmenin bir modeli olarak felsefeyi de ancak insanı mutluluğa götüren bir araç olarak değer ver. Kendinde bir şeyi yok. Batıda ise düşünme bizatihi kendisi bir değer. Ve yani bu değer uğruna, değer için... Yani bu bu düşüncemi, özgür düşüncemi, eleştirel düşüncemi alabildiğine geliştireyim. Bu beni daha mutlu eder diye bir kaygı bir tek Spinoza'da var görebildiğim. Onun dışındakilerin kendisi i̇şte, Aristoteles. Çok antik çağda da yani, yani modern hani felsefe ve evet. Batı düşüncesi diye neredeyse şu son evet. 500 yıla baktığımızda Tabii. kaygı kendi içinde. Evet. Yani düşünme tapınımı gibi artık evet. yani düşünce ve aklın her tür şeyini inceleme, analitik yönde geliştirme falan ama. Yani şimdi gibi konuşuyorsun. Kay kaygı Batı düşüncesinde ön plana çıkıyor. Yani ya kaygıyı başka bir şekilde Hayır sen... ben şöyle. Kaygılandığı <gülüyor> için düşünüyor aslında. Evet o da bir hayatta kalma şey. Kaygılanıyor. Yani özgürlüğünü kaybedeceğinden veya kazanamayacağından kaygılanıyor. Tabii yani ben varlığını... bir, biraz şöyle bir, söyledim. Çok büyük bir genelleme oldu ama mesela Schopenhauer ya da Nietzsche'yi sanki dışlamış gibi oluyorum. Yani onlarda da mesela yaşamı olumlama, mutluluk gibi insanın mutluluğu pekala kazanabileceği ya yani da mutsuzluğu doğuran faktörlerin analizi bile yine bir düşünce şeyle ilgili. Evet. Ama genelde yani daha parçalara ayırma, daha analitik düşünce batıya, daha genel külli ve değil mi daha tündem gelimli diyebileceğimiz düşünce tarzları. Yani demek ki düşüncenin modaliteleri de var hocam. Olmaz mı? Olmaz Yani mı? bunların da sen... Eski şey... böyle düşünür. Senin söylediğin doğu düşüncesinin içinde düşünür Eski Yunan'da. Evet. Yani Eski Yunan'da temel elementler, elemanlar vardır. O temel elemanlar belirler vesaire. Yani bir tündem gelim vardır Eski Yunan düşüncesinde var tabi. Yani... yani mesela Platon'a Platon baktığınız zaman ideal devlet soyutlamasına bakın. Veyahut da şeylerin, yönetimlerin dolaşımı soyutlamasına bakın. Hep böyle kocaman kocaman şeylerden itibaren biz bireylere doğru gelinir. Yani eski Yunan düşüncesi bir aslında doğusal bir düşüncedir. Oyantel bir düşüncedir yani köken de olabilir ama yani ben Neyse, yine böyle de yeni şeyler tezler ortaya <gülüyor> Bu sizin dersleri zorlaştıracak biliyor musun? Eğer senin çocukların dinliyorsa şu, düşünce tembelliği <gülüyor> ha, kavramıyla mesela neyi kastediyoruz ya çok düşünce tembelliği. Vallahi bende olmadığı için ben bilemem. Bilenler söylesin. <gülüyor> neyi kastediliyor? Bu bence kadere <gülüyor> kitaba bakıyorsun abi. Ha yani düşünme oku ak düşünerek de her şeye ulaşılmaz ki yani düşünürsün ya olur ama okurken düşüneceksin. E okurken de mi düşüneceksin ama okuyacaksın. E tabi. Zaman ama o bilmeden laflar söyleme alırız yani için ya. O, o, düşünmeden okuyorsun. Ya habire yazıp yazıp yazıp yazıp altını çizeriz bir de. Sonra bir daha hiçbir şey yaramaz. Evet. <gülüyor> Hocam bu düşünce Meselesi başka hangi kavramlarla ilişkili? Neleri çağrıştırıyor? Çok Benim güzel, aklıma duygulu, gelen bu. Duyguların mesela du... üzerine Ha bir yok. o bu düşünce tembelliği. Meditasyon... Düşünce tembelliğini şimdi... es geçmeyelim. Düşünce tembelliği Neyi ne kastediliyoruz yani? Yani düşünce tembelliği dıştan gelen bize e, aktarılan fikirlere maruz kalmaya yatkınlık mı oluyor? Bence acaba? o kastediliyor. Yani onu Ama kritik şimdi kim etmeden kabullenme yani? ya bırakın bir birene bir soralım. Evet. Veya bakıver şuradan Ansık'ın neymiş bilir. bu? Büyüklerimiz bilir. Ha büyüklerimiz bilir. Değil mi bu düşünce? Bu yani sürekli olarak düşünüyor. Yani boyun eğmişlik. hakikatin kaynağının otorite olduğuna dair evet. bir anlayış evet. ve bu anlayışı benimseyenlerde düşünce tembel olur. Evet. Yani benim yerime sevgili Ahmet düşünüyor. Evet. Çünkü yani. ne de olsa filozof. Ne de olsa otorite. Dolayısıyla e o kadar, ben o kadar devletim otorite. Ha hayır, o de tembelliği bu işte. O zaman da tabii özgün teori ya da özgün düşünce fikir Olmuyor. fikirle düşünce arasındaki farkı da hiç konuşmadık. Sen şu <gülüyor> tefekkürden bir bahsetsene hocam. Bu yani şimdi bu Osmanlıcanın çok güzel bir laflarından bir tarihtir. Ben de çok severim tefekkür. Tefe... güzel. Evet. Tefekkür yani süreci çok güzel Bak, anlatıyor. Düşünmede bu... onu hissedemiyorsun da tefekkür. gittiğimiz gittiğim zaman tefekkür fikir fikriyat. Mütefekkir. Güzel. Hah, Değil mi? düşünür işte. Mütefekkir. Mütefekkir düşünürden daha iyi biliş. Bence de daha iyi. Yani tefekkür fikirlerden fikirlere atlamak. Tedai deniyordu ya buna eskiden. Oh. Oo, senin Ca yaptığın çağrışı. şey şimdi. <gülüyor> şimdi Fikirlerden fikirlere. <gülüyor> ama öyle. Ha, tabii abi ama... bir, bir, bir tutarlılık olması lazım Ama, ama bak <gülüyor> şimdi ben tefekkür ediyorsam ya geçmek diyeceksin. Yani bir fikirden öbür fikire yani atlama hop böyle bir Atlamayalım ben ne yapayım olmadı. onu? Düşünce özgürlüğü diyoruz. Neyi kastediyoruz? Düşünce özgürlüğü değil de aslında bence o ifade Düşünme, özgürlüğü. Ha. İfade özgürlüğü. Evet, evet. Çünkü ifade çok, özgürlüğü. Çok, çok kötü bir çeviri o. Kötü, kötü bir, bir şey. şey. Yani düşünce ifade edilmemiş bir düşüncenin nesinin özgürlüğü olabilir? Yani zaten ben... benim kafamın içine girip de onu engelleyemezsin Olayısıyla... bu, bu mümkün değil ama yakında olacak hiç merak etme. O da olabilir doğru. İfade özgürlüğü yani bir de düşünce geliştirme ya dair kısıtların kaldırılması talebi de olamaz mı? Yani Olabilir. benim farklı düşüncelerle tanışma e bu, onlarla bunu da değil mi? kapsıyor. Çünkü e, tabii, öyle ifade... bir eğitim verirsin ki bana bütün farklı düşünme alternatifleri görme eleştirme e, e, gücümü yok edebilirsin yani. E tabi, tabi. Yani tek tek doğrular öğretiliyor. Hep tek doğrular öğretiliyorsa eğer. Evet. Ve bundan yani başlı... Bilim öğretiyoruz diye bir insanı tamamen ha. çerçeve içerisine ha. alıp. Bilimin kutsallığına şey sığırarak. Olarak... At gözlüğüyle baktırabilirsin. Buna bilim dersin, mantık dersi. Peki eleştirel dersin. düşünce. Tabii eleştirel düşünce deyince mesela yani birçok şey söylediysem ben şunu anlıyorum. Gadamer'in bir sözü var. Ufukların kesişmesi diye. Şimdi biz mesela üç ayrı Şimdi biz de düşünürüz ha. Değil mi? Efendim, Böyle hadi. üçümüzün de farklı ufku var. İşte bu ufukların birbirine ne deniyor? Her evet. cümerç olup, Hemen. katışıp, sonunda her birimizin tek tek başlangıçta ufku varken, bu konuşmaların sonunda Hı. ufkumuz, işte benim birken ikinizin de katkısıyla üç, üç birim ufkum oluyor. Ufku genişliyor. Ufkum genişliyor. İşte Tasavvuf ona kabını genişletmek diyorlar hocam. Ya müthiş bir şey. Yani Ama o işte düşünme, söylenen bu. düşünme karşılıklı. Yani tek başına böyle bir izvaya çekilerek gibi etkileşimle diyalog ha, ha. var ya da felsefenin başında olan ha. bu çok önemli bir şey. Yani. İzvaya çekildiğin yani, zaman yaptığı işe de tefekkür deniyor aslında. Uy ama sen o... yine bir başkasıyla konuşsan iyi olur ya. Ama yok tefekkür hücresi diye de bilinir. Bütün müzik ya, o ekollerde, ezoterik Bazen gerekiyor da yani kendini bir matas tanıp çıkmak söylenen gerekesin. kendinle bir baş başa kal beni temel. O an, evet, o yaşam değer hedeflerini, gayelerini kendinle kimseye hesap verme derdi olmadan kendinle şöyle bir içinden gözden geçir gibi kastediler. Evet, o da bir, evet, ama, çok, bir yani bir o bir cins entrospeksiyon oluyor. Tabii aynen. İçe yönelme, hmm, içini şey etme, içe bakma. Evet, iç değil mi? Entrospeksiyonun tam karşılığı iç görmün. Bilmiyorum. Yani inside karşılığı. da aynı hayır. İngilizce insight'ın karşılığı da içe bakmak işte, doğru o. İç göre o zaten. İç İçinde olan bir kendi görmek. Yani ben de bir kavram ya şey. Ama daha ben içimde içime bunu bakın, şu, ben içime bakıyorum, bakmak istiyorum. Niyetim tamam, halisi olabilir de bu içe bakma bir kapasite meselesi. Bir bir biliyor öncünle... muydu, değil mi? Ha, yolunu biliyor muyum? Ha, yol işte onu söylüyorum. Yani ben niye o niyetle çıkabilirim ama bir metodum yoksa bunun bir ön hazırlığı yoksa bir modelle yani ilişkilendirmiyorsam bir de hakım yeterli değilse ne olacak? Yani hep dalınca kandırıyor gibi olabilirim. Tabi, tabi. Ki genellikle olan da o oldu. keseri gibi kendime evet. yanıtıyorsam hep hatayı başkalarına buluyorsam sağ burluydu hakem taraf tutuyordu. Değil mi? Ha bu onun için bir arada yaşayarak öğreniliyor. Yani belli <gülüyor> bir disiplin ve edep içerisinde bence Bunları öğrendim. Ama yani. eğer yaşadığın topluluk disiplinli ve edepli değilse ne olacak? <gülüyor> i̇şte oradan bir şey gelişmiyor. Ha, yani çıkmıyor şey. Yani düşünmek bir edep ve disiplin bir şey. Gelişmiyor. Elbette. Elbette. Ama bu senin tek başına edinebileceğin bir şey. Değil. Evet işte.